Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Radyo'nun 11. Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını Açık Radyo Günleri Başladı Evet, herkese günaydın, merhaba. E, bu yıl alışacağımı düşünüyordum ama dün geceden başlayan uykusuzluk, karın ağrısı, şiddetli karın ağrısı e, yine alışamadığımızı gösteriyor. Alışmamak da iyidir galiba bu anlamda. Aynen öyle. Bu arada kendimizi de tanıtıralım. <gülüyor> ben Deniz Ömer Madra. Eraslan sağlam. Evet, çok heyecanlı bir şekilde başladık. Yılın en bizim için en heyecan verici günleri sayılır dinleyicileri de bu duyguyu paylaşıyorlardır diye. Evet pek çok dinleyicimiz ve destekçimiz de bu duyguyu paylaşıyorlardır. Yani şu dakikalarda bu günaydını bekleyen, eee sayılır bir dinleyici destekçilerimiz olduğunu biliyoruz ve onlar hemen bu yayının uğurlu e, geçmesi adına ilk desteklerini şu anda yapacaklardır. Kulağımız telefonda ilk desteklerini yapacak dinleyicilerimiz için hemen bir şarkı dinleterek bu müthiş 9 gün 99 saat e, olan yayını yayılacak olan yayını Dilerseniz başlatalım ki o destekler gelsin. Birlikte bir telefonumuzu da vermekte yarar var herhalde Eraslan. Evet. 0212 343 41 41. Tamam. Ee, e, evet destek telefonlarınız ilk dakikada gelmeye başladı ve iyi, iyi bir şekilde bunu da şu anda mikrofonları açarak size duyurmuş olduk. Eksik olmayın çok teşekkür ederiz. Umarım uğurlu olur bu destek telefonlarınız ve devamı geliyor şu anda. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam 0812 343 41 41. Ik heb een paar dingen in de kant. Ik een paar dingen in de Listen Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir başlangıç yaptınız destek telefonlarınızla. İki hattımız boş sadece şu an özür dilerim. Sadece bir hattımız boş şu anda. Çok teşekkür ederiz sayenizde. Gerçekten çok iyi başladı. Eminim ki 9 gün 99 saatte böyle gidecek. 0212 343 41 41. Caddelerinde... Vas betent, tazelenen, een eeuwig schoolmaal. Vas lee Omzien aan jaslamaya, naar het leven beginnen. In Evet, Sezen Aksu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılarından ve şarkı yazarlarından biri. Aynı zamanda da bir entelektüel kimlik olarak da benzersiz bir duruşu olan birisi, onun... Kutlama adlı şarkısını dinledik. Düzenlemeyi de Arto Tunç Boyacı'nın dostumuz yapmıştı. Olağanüstü bir şarkıyla giriş yaptık. Evet bizim evet. kulağımıza çok iyi geldi. Dinleyicilerimiz ve destekçilerimizin de kulağına çok iyi geldi. Belli ki çünkü onlar da bu dokuz günün stand startının başlangıcını çok hızlı bir şekilde vermiş oldular. Neredeyse adeta aralıksız gelen destek telefonlarıyla. Gerçekten minnettarız. Çünkü inanılmaz bir bu sabahın ilk saatlerinde yayının İlk saat e, dakikalarında daha doğrusu bize müthiş bir güç verdi. Sanırım kulağınıza gelen telefon sesleri size de güç verdi. Evet şimdi çok e, bize gerçekten büyük heyecan veren bir olay var. Öncelikle şimdi sizinle onu paylaşmak istiyoruz. Sezen Aksu'nun biraz önce kutlama adlı şarkısını dinlediğimiz Sezen Aksu'nun...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 ...daha fazla bilgi almak için... ...0212-343-4141 numaralı... ...telefonu arayınız... ...ya da... www.acikradyo.com ...internet adresini ziyaret ediniz lütfen... ...her birinizi sevgiyle kucaklarım... ...evet... ...Sezen Aksu'nun... ...bu mesajına... ...bizim ekleyecek fazla bir şeyimiz yok... ...mahcubiyetten hafif yüzümüz kızarıyor... ...yani bu... <gülüyor> Sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımıza hayatı savunuyor. Açık Radyo diyor. Ee, ve ben en çok şeyden de etkilendim doğrusu kendi payıma. Var gücüyle direnen, barışçıl üslubuyla dur diyen ve kendiliğinden muazzam bir ahenge bürünen yepyeni bir koronun sesi olarak tanımlamış bizi. Gün umut direniş ve aynı zamanda da umut zamanı. ...birazdan bunları... ...dinleyicilerimizle... ...dostlarımızla konuşma... ...fırsatı bulacağız. Bu çok önemli bir... ...mesele. Gerçekten de... ...ülkede... ...dünyada da... ...çok alacakaranlık kuşağı diye... ...adlandırılacak zamanlardan geçtiğimiz... ...çok oluyor ve... ...özellikle de son zamanlarda... ...her zamankinden biraz daha fazla ...kaotik bir dünya içindeyiz. Ama bunun... Bunun dışına e, çıkabilmenin, bununla baş edebilmenin tek yolu e, dik durmak ve mücadele etmek, bu mücadeleyi sürdürmek tıpkı Sezen Aksu'nun da söylediği gibi barışçı bir üslupla dur demek ve kitle üzerindeki dönüştürücü gücünü sağlayabilmek ancak bunu dinleyicilerle bir kenetlenme başarabilirsek bu karanlık üstümüze salınan karanlık güçlerin, canavarların filan üstesinden gelebiliriz. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Ee, evet. Sezen'in se se se se se se se se mesajının üstüne de bu daha doğrusu bence mektuptur. İyi bir mektup açık radyoya yazılmış bu mektubun ardından da Sezen Aksu'dan dün dinleteceğiz size ve ardından hemen ...gelenekselleşmiş bir şekilde... ...dinleyicimiz ve destekçimiz Havva Azer... ...yine kalktı sabah gününde. ...hepimizden önce bir şekilde açık radyoya... ...geldi, onu yayına alacağız... ...ve onunla da devam edeceğiz... ...desteklerinizi rica etmeye... Ee, ...Sezen'den, Sezen Aksu'dan... ...düğünü dinlerken lütfen... ...desteğinizi eksik etmeyin, çünkü... Yaklaşık 10 dakika önce başlatmış olduğumuz bu bence müthiş yayın 9 gün 99 saat boyunca sadece bu amaçla burada olacak. Sizlerin desteklerinizi Sezen Aksu'nun dediği gibi sponsorluklarınızı sürdürmeniz ve yeni sponsorluklara sebep olmanız dileğiyle şimdi düğünü dinletirken size lütfen bir eliniz telefonda olsun 0212 343 41 41. What a shitty. Evet, Sezen Aksu'dan dinlediğimiz ikinci bir parçayla devam etti. Programımız Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin özel yayını. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri.